İyi akşamlar. Türlü'ye hoş geldiniz. Ben Ahmet Eli Arslan. Bugün yanımızda Udüstadı hocası Mutlu Torun var. Hoş geldiniz hocam. Sağolun. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, yakında Omar yani İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama Araştırma Merkezi Mutlu Torun eserlerinden bir CD yaptı. Toplanma vesileğimizde. Ee, bu... Mutlu Torun eserleri üstünden bir yandan tarihi gelişiminin izlendiği Osmanlı müziğinin, Osmanlı dönemi müziğinin bir yandan da günümüzdeki işte hocam sizin eserleriniz üstünden yorumlar yapıldığı bir çalışma olmuş. Ellerinize sağlık. Sağ ol şey tabii aslında Osmanlı ile bugünü ayırmak doğru değil. Sadece bence bürokratik olarak isim değişmesidir. Yani biz Osmanlı'nın devamı olarak evet. Hele müzikte de o da öyle. Gerçi e, inkılaplar başka yöne e, çevirme durumu olabil o bir kısmı oldu, bir kısmı olmadı. Başarılı <gülüyor> oldu, başarısız oldu, güzel oldu falan. Ama yani Türk müziği dediğimiz zaman e, onun devamı diye düşünüyorum ben. Evet. Yani kendi kendine birden çıkan bir şey değil. Zaten Osmanlıdan günümüze Türk müziğinde yenileşme. Evet, diye. bunun ismi öyle tabi. E, toparlı. Firma firma yani, firma kelimesi geldi <gülüyor> aklıma. Yani CD çıkaran firma diye konuşulur ya şimdi. Tabi üniversitenin şeyi e, bu. Ne derler ona? Bu birimin adı o var. Yani Osmanlı müziği üzerine. Hı hı. Tabii aslında birazcık ilk bakışta kontrast gibi gelebiliyor. Yani e, Osmanlı müziği diye düşündüğümüz zaman o devirki müziğe gidiyoruz. Burada onun bu taraftaki ucu hı hı. olmuş oluyor. Ben de mutlu oldum. Yani böyle bir e, teveccühden dolayı. E, bu arada internette bulunmuyor galiba. Söyleyelim onları. Söyleyelim ee, ve bu durumda bu bugün radyoda dinlememiz Güzel olacak. Aa, dinlememiz i̇lk için. defa yayınlanıyor olacak tabi doğru. Ee, projenin aslında iki kısmı var yani bu CD özelinde söylüyorum çok detaya girmese de giremese de tabii ki küçük bir yazıda ee, 19. yüzyılda 3. seyinde başlayan bir Osmanlı müziğinde batı etkisi incelenmiş tarihsel olarak. Ee, zaten işte projenin sanat yönetmeni ve Omar'ın müdürü Gönül Paçeci Tun Tuncay'ın evet. e, yazısı var. Yazışı, evet. Bir yandan sonrasında derin bir nefes alıp, e, tarihi değil de müzikal bir gözlük takıp sizin bestelerinizde tamamlanıyor aslında bu CD'nin hikayesi. İsterseniz... Onun, onun söyleyişiyle mi söyledi sen de? Evet, biraz o, öyle. Ya yani Aslında bu CD'yi tabii ki e, Gönül'e borçluyuz. Gönül kızımıza veya Gönül Hanım'a diyelim. Hı -hı. Çünkü benim öğrencim oldu. Evet. Ee, i̇lk önce isterseniz tarihsel kısmının biraz üstünden geçip e, sonra da müziğe... Ben tarihten Alalım. ne kadar çabuk kurtulursak o kadar iyi olacak. Evet, bir... <gülüyor> Neyse bakalım. Ee... Tarihi Gön Gönül Hanım'la konuşacağım. Zaten Hanım'ın yazısından evet. birkaç alıntıyla şey yapacağım. Sonra zaten müziğe geçelim hemen. Ee, 19. yüzyıla bugünden bakınca sözel niteliğini sürdürmeye çalışan, kendi düşünce ve ses sistemini muhafaza da direnen geleneksel müzik metod ve notaya geçme evrelerine çoktan girmiş olan Batı müzik aslında savunmasız diyebileceğimiz bir haldedir. Ee, evet. Demiş mesela 19. Şey öyle. Yani Osmanlı'nın durumu da öyle zaten. Neler oluyor Batıya müzik karşı için? hep böyle. 19. yüzyılda. 19. yüzyılın en en göze çarpan tarafı işte yeniçeriler yeniçerilerin ortadan kaldırılmasıyla beraber mehterin de daha sonra imiş. Mehterin de kaldırılması. mehterin kaldırıp onun yerine bando gelmesi çok miyim? Guatelli paşa işte Donizetti paşa onları paşa diyorlar. Artık. Onların gelmesi ve oradaki, orada yaşayan, mehter içindeki müzisyenlerle yaşayan bir şey. Orada kalmayı dışında da taşıyor tabii, etrafa tesir ediyor. Sarayda bu müzik dönmeye başlıyor. Batı notası girmeye başlıyor işin içine. Metotlar yavaş yavaş yazılmasa da oradaki metotlar burada kullanılmaya başlıyor. Öyle bir takım tesirler var tabii. E, dede Efendi'nin meşhur bir lafı varmış, oyunun tadı kaçtı diye. Bu oyunun tadı kaçtı demiş. Sonra hacca gitmiş orada. Orada vefat etmiş. Aa, tabii, öyle mi? Tabii, tabii. Bilmiyordum. Tabii. Dede Efendi'nin ama garba İyüp'te mezarı yanlış Yok. mı hatırlıyorum? Değil değil. Ha orada hatta Hazreti Fatıma'nın ayak ucuna gömüldü gibi bir şey hatırlıyorum. Tarihçiler şeyin Delazade İsmail Efendi ile öğrencisiyle beraber gidiyor. Hı hı. Sanırım 73 yaşında falan vefat. Ee, sonra kayıt teknolojisi. Cumhuriyet dönemi zaten. Ondan önce de başlamış tabii kayıtlar. Evet, bambaşka bir hikaye. Kay ee, başka bir alıntı yapıp devam edeyim şeyden. Kayıtlardan sonra tabii kayıt deyince arkasından gelen radyoyu da eklemek lazım. Hı -hı. Yani müziğe tesiri açısından. Ee Hele televizyonlar iyice işin tadını kaçırmış oluyor dedi efendim tabiriyle. İnternet bir taraftan çok kaçırıyor, bir taraftan da daha büyük hürriyet sağlıyor. Hı hı. Evet. Ee, şey, yine yazıdan küçük bir anıtı yapacağım. Batı notasını benimsetmek ve uygulamada kullanmak yolundaki tercih, genel olarak bakıldığında dengeyi klasik Türk müziği aleyhine bozmuştu. Sorumluluk sahibi birkaç müzik adamı ve aydının gayretleriyle sürdürülen okullaşma çabalarının, Devletin müzik tercihinin net bir şekilde çok sesli Avrupa müziğinden yana koyması karşısında fazla direnemeyeceği ortadaydı. He. Demiş. Bunları Biz... tabi eğer e, mümkün olursa Gönül Hanım'la konuşursan daha, evet. daha çok söyleyeceği olabilir. E, evet, ben küçük bir sadece de aslında. tabi oluyor. Ben yaşadığım bir şey söyleyeyim. O devri tamamen yaşayan Cemal Reşitre ile 3-4 yıldan ders olarak işte beraber olduk derse gittim o, o, o zamanı anlatan da bir insandı sadece işte hani bir derste işte şudur program müfredat programı bunu anlatacağız değil açılan her konuda konuşan bir kişiydi de o bakımdan o zamanları bir miktar yaşatıyordu tabi ama gene de o seviyordu Türk müziğini iyi olanını tabi bazıları da bu, bu müzik artık eskimiştir falan diyenler onlardan değildi mesela Cemal Bey. Hı hı. Bütün mesela Türk Beşleri'dir. Bu şeylerin devrimlerin içindeymiş, inkılapların içindeymiş gibi görünen Cemal Reşit Türk müziğini seven bir insandı. Ferit Anlar zaten seviyordu. Hı hı. saygın biliyordu. Yani aslında müzisyenlerin kendileri güzel olan şeyi sever. Bunu bozan bence politik düşünceler ve davranışlar olsa gerek. Türk müziğinin geri kalma, geriye itilmesine sebeple. İsterseniz biz de o derin nefesi alıp gerdaniye köçekçe dinleyip sonra artık müzikten konuşmaya başlayalım. Mutlu Tabii. Torun'la birlikteyiz. Ee, gerdaniye köçekçe dinleyip muhabbetimize geri dönüyoruz. İstersen bir şey anlatayım öncesinde. Tabii ki. Ee, bu Melih Cevdet Anday'ın bir şiiri. Çok kısa bir şiir. İsterseniz. Amanın bana bir hal oldu falan diye başlar. Bu böyle e, e, hatta belki de Anadolu'daki insanların konuşması gibidir. Hı hı. Onun için hoş geldi bana. Ama bu şiiri e, yani bugünkü anlayışla bu e, her heceye bir notaya yükleyerek yapsaydık o zaman e, hemen biterdi. Yani hı hı yarım dakikada falan biterdi burada uzadığını göreceksin araya Hey falan gibi kelimeler giriyor Bir de bunun bir şeyi var e, kurgusu var bir hal oldu diyor dinlerken insanlar bu, buna göre dinlerse ne ne hal olduğunu bilemiyoruz en sonunda söylüyor ne olduğunu tamam gerdaniye küçükkçe dinleyelim bir hal oldu <gülüyor> I'm mm the -hmm. mm -hmm. mm -hmm. niye Köçekçi'yi dinledik. Sevda Rüzgarı'nın e, bestecisi Bu, Mutlu Torun evet. yanımızda. Zannediyorum 1982 olsa gerek yılı e, Ruhi Ayangil'in korosu ve orkestra var. Ve e, bana söylemişti bir parça istiyorum diye. Ben onu toparlayıp yetiştirme durumundaydım. Bayağı sıkışıklık Tatile de geç kaldık onun yüzünden. Evet. O yıllarda bir de e, orkestra içinde bir şeyler vardı müzik. Yani çok seslidir şeyi, eşliği. Hı hı. Orkestra çok sesli. Burada ama şey, tek sesli olarak. Yani doğuşu zaten e, melodiye dayalı olduğu için. Hı hı. Ee, hocam eserlerinizde e, aslında söz ve müziğin birbiriyle konuşmasına uymasına çok... Kafa örüyorsunuz. Çok dikkat ediyorsunuz. Ee, i̇lk önce geleneksel halini konuşalım. Türk müziğinde söz ve müzik birbirine nasıl uyuyor? Hangi? E... Dersde gibi hissettim şimdi. Yani. O, şey... Estağfurullah hocam <gülüyor> sizden Yok, ders hayır, alıyoruz. değil de insanları sıkmayalım diye şey yapıyorum. Ben bu konuda söyleyeceği çok olan kişilerden biriyim. Ee, bizim bir defa e, şeyimiz, e, Aruz ile bestelenmiş repertuarımız çok zengin. Bütün beste Ağır Semay, Yürük bütün o klasik e, repertuar öyle. E, şarkıların çoğu da Aruz vezninde yazılmış, şiirlerden alınmıştır. Güftesi, e, halk müziğinde ve e, daha çok yeni şarkılarda kullanılan Hece vezninde çok var. Hı -hı. Epeyce çok ama bizim şiirimiz bu kadar değil benim çok şeyimi ne derler önemsediğim lafın güzel düşmüyor burada yani çok çok çeken içine alan bir yeni şiirimiz var güçlü bir yeni şiir aslında çok farkında olmasak da bu yeni şiirin Türk müziğinde karşılığı o kadar kullanılmamış yani çok fazla yeni şiir beslenmemiş Birinci söyleyeceğim bu. ikinci söyleyeceğim. E, aruzla beslenendiği sırada aruzun kendi içinde bir ritmi vardır. Fa-i l-atun fe-i tam, falan filan. Bu ritim aslında bizim usullerle de akrabalığı olan bir şeydir. tıpatıp uyuyu anlamına söylemiyorum ama onlarda o kadar kullanma alışkanlıkları edilmiştir ki o vezni, o usulle başladığı zaman besteci, onun içinde tık tık hep aynı yerlere konur. Ama başka bir mesele var. O oh, failatun, failatunlar bizim tam Türkçedeki kelimelerin aynı yerine gelmiyor. Dolayısıyla aruzla yazılanlarda kelime bir yerinden bölünebiliyor. Yani müzik cümlesi hı hı. E, aruza göre bittiği için e, şeyin e, Türkçenin orada e, parçalandığını görüyoruz bugün onları birleştirmeye çalışıyorlar bu sefer de müzikteki eski ustanın Hacı Arif Bey'in bile mesela yaptığı hı hı. şeylerin e, onun düşündüğü gibi müzik cümlelerin olmadığı çıkıyor Mevda böyle bir problem var e, yeni olan başka bir şey daha var e, o da bir hecenin bestelenmesinde iki tane yol bir tanesi silabik denen silab hece demek bu <gülüyor> hecesel denebilir sel lafı hoş değil ama bu her şiirin her hecesinin müzikte uzun veya kısa bir tane notayla ifade edilmiş. Gül gülyüzlülerin şevkine gel bunun gibi <gülüyor> bir tane hece birçok notaya dağılırsa buna da melismatik İkisinin arasında olanlar da var. ya yani bir eserin bir kısmında öyle, bir kısmında öyle de olabilir. Eski eserlerimiz hep böyle kıvrımlı, melismatik. Yani bir hece çok nota dolaşıyor. Dolayısıyla ritim geriye gidiyor, melodi daha öne çıkıyor. Onun için derler ki işte eski müzik daha işte daha uyuşturucu diyen oldu şey ne derler? Ya yeni yenileri daha dinamik hı hı. geliyor çünkü hece her hecede bir nota gidiyor. Bunun ustası da rahmetli Selahattin İşlidir, Selahattin abi. O bunu çok iyi kullandı. Yani her hecede bir nota kullanan kişidir. Arel bile o kadar ileri, ileri gitmedi bu konuda. Çünkü Arel çok Türkçe'ye uygun yapılsın falan diye çok makaleleri vardır böyle yani içimizde olan bir şey var bu şeyin şiirin müziğe aksetmesi ama hı hı. müziğe aksetme de iki, iki olaya dikkat çekmek lazım birisi şiirin manasının anlattığı şeyin müzikte ifade edilmesi üzüntüyse üzüntü hı hı. sevinçse şeyse. bunlar bir de Türkçenin müziğe aksetmesi meselesi var hı hı. bu ikisi işte e, tesir edince de yeni şiiri aldığın zaman öteki şimdiye kadar alışılmış kalıplara uymayabiliyor. Ha, hep öyle simetrik giden, e, müzik cümlelerini sana kurmayı empoze eden o aruz yerine hı hı. çok daha serbest şey geliyor. Çünkü müzik bir önden gelen bir, e, bir, bir parçayla arkadan ona cevap veren bir parçanın birleşmesinden oluşuyor. Küçük hı hı. veya büyük. O küçükler birleştikçe uzuyor, onları cevaplar da uzuyor falan. Ee, öteki şeyde mesela simetrik kuramıyorsun. Bir soru küçücük kalıyor, cevabı uzun oluyor falan. Belki bunlar başka güzel şeyler, asimetrik dengeler hı hı, çıkartıyor. Hı hı. Böyle şeyler var kafamın içinde. Bana sorduğun neyse onu bilmiyorum şimdi tekrar. Yok hocam tam tam zaten işte bu konuyu konuşuyoruz i̇şte şiirin evet. müzikle olan ilişkisi. Şeyde YouTube'da hocalığım sırasında kompozisyon bölümünde işte orada ders verdiğim sırada öğrencilerden istiyordum bir yeni şiir seçiyorlardı. bezinli falan olmayan o şiiri okuyorlardı. O okumalarına göre. Onu beste haline getiriyorlardı. Onu notaya alıyorlardı. İşte bazı şeyleri, vurgulu yerleri ona göre çıkartmak, sonra bazı yerleri abartmak sonunda çok güzel şarkılar da çıkıyordu. E, zaten hocam CD'de de şarkının açıklamasında şey yazmışsınız. Genellikle beste yaparken form makam önceden bellidir. Makam ona göre oluşur. E, burada ise baştan makam düşünmeden, şiiri kovalayan melodinin seyri, biçimi ve e, gerdaniye makamını ortaya koydu. Evet yani hiç gerdaniye bir şey yapayım diye aklımdan Hı -hı. Geç, geçmezdi. O, o, o şey gidiş öyle getirdi. Bir de e, biraz böyle halk müziğine yakın diyeyim veya köçekçelerin Hı -hı. neyse İstanbul müziği veya neyse onlara yakın bir havası hava hissettiğim için şeyde şiirde birazcık da o tarafa doğru da kaçtı zaten. O demin söylediğim silabiklik falan filan meselesi Hı -hı. yok burada. Daha Belki eski üslubu daha yakın. Peki hocam, e, bu form ve makam üstüne e, beste yapma alışkanlığı tarihte de böyle mi? Yani Ta tarihte daha çok öyle. Şöyle e, e, klasik devirlerde o klasik türler denen, daha doğrusu klasik formlar diye Hı -hı. söylenir ama tür, tür diyelim. Beste var bir defa. Bir, bir klasik takımda birinci beste var. İkinci beste var. Ağır semai, yürük semai var. Batı müziğinde hani bir senfonide hızlı kısım, ağır kısım, alek ondan sonra andante ya ağır hı hı. bölümler falan birbirini takip eder. Hızlı ve ağırlar. Türk müziğinde en ağırdan en hızlıya doğru gider. Hep bütün iş. Hı hı. En başta gelen birinci beste, en ağır başta, ondan sonra ikinci beste, sonra ağır semai. Araya şarkılar girer girer, sonra yürük semai. Birinci beste yerine kar denilen başka bir form türü de kullanılabiliyor. Hı hı. Bunlar karı saymayalım. Kar bir fantezi gibidir şey olarak, form olarak. Ama diğerlerinin çok sabit şeyleri var, biçimleri var. Hocam isterseniz bir parça daha dinleyelim. Biraz da Udicrası üstüne konuşalım. Tamam. Eviç, Taksim ve Zeybek dinleyelim. Ve geri dönelim. İcrasıyla Eviç Taksim ve Eviç Zeybek dinledik. Hocamız bizimle. E, Mutlu Torun Eserleri bir CD'de toplandı. E, Omar'ın çıkardığı Osmanlı'dan günümüze Türk müziğinde yenileşme diye. Bu vesileyle buradayız. Tekrardan hatırlatalım. Hocam e, mızraplı ve mızrapsız yani parmakla icraları bir arada kullanıyorsunuz. Biraz bahseder misiniz Ham bu tarzlardan ham nasıl gelişti, nasıl kullanıyorsunuz? Aslında tabii ki Ut hep mızrapla çalınır. Bütün birliklerimiz bunlar. Ee, benden önce var mıydı bilmiyorum ama e, gitar da çalan birisi olduğum için klasik ve flamenco gitarla çok uğraştık, çaldım. Ee, ayrıca en başından beri iki müziği de dinledikten sonra yani Türk müziğinin Batum müziğinde olduğu gibi çok sesli olması sevdası hep vardı hı hı. E, ya Batu müziği gibi çok sesli olup da daha büyük im, e, ifade imkanına kavuşması e, flamenkoyu çok sevdiğim için o, o teknikler çok çekiyordu işte cazdaki improvize de çekiyor buna benzer şeyler e, belki de genel olarak benim müziğime aksiyonluğu olabilir Dolayısıyla ben UD'u sadece parmakla, aynen gitar tekniğiyle çok çalıştım. Birçok konserlerde falan da kullandım bunu. Kayıtlarda da kullandım. Kalanda çıkan bir şey var. Ee, karışık Düşünceler adlı CD'nin öyle parmakla çalınmış taksim var. Şeyde ee, de, buluşmalarda, yani ilk ha, buluşmalarda, buluşmalarda da, da var zaten. Orada ee, parmakla sana şiirler okuyacağım. Ha orada kitarlar. doğru doğru orada tamamen klasik gitar gibi çalıyor Hı -hı. şarkıya eşlik ediyor. Ee, şimdi bu ama e, Türk müziğinden herhangi bir eseri çalacağın sırada parmakla çalmak birdenbire çok seslendirmek değil de utla normal çaldığın sırada yer yer parmağı kullanma da başka bir teknik. Arada bir teknik sayılabilir. Ee, bir yandan elini elinde mızrap tutarken. Küçük parmaklarına işte baş parmak, işaret parmağı, ortak parmağını kullanabilirsin. Böyle bir şey bu çalınanlarda. Birincisi böyle bir gitara özenti demeyeyim de, öykünme de demeyeyim. Öyle bir gitara sevginin aksetmesi var. Onun dışında tabii bağlamaya da var. Mızrap kullanırken de bağlamadaki tezenedeki gibi bir takım vuruşlar var. Burada ee, tarama falan diyorlar bağlama çalanlar Mızrap alttan birçok bir deli birden tarıyor Hı -hı. aslında tabi onda da aslı bakar Aslında bakarsan onda da çok seslik var Birka birkaç T birden vuruyorsa Hı -hı. ikisinde de var çok ses seslilik problemi maalesef ee, böyle Aslında hocam hani mesela tamamen kendinden gelişen Hani halk müziğinde de bu enstrümanların birbirini taklit etmesini zaten görüyoruz. İşte bu e, Eviç taksimi, evjit zeybeği açıklarken anlatmışsınız mesela eee şey bağlamanın Zeybek'leri çalarken usuluna taklit etmesi. Doğru öyle. öyle. Onun için zaten, yani şey mızla, pardon, tezene vuruşunu çok sık yaparlar. Hı hı. Tremolo gibi. O, o sırf, şey zurnanın taklididir. Burada da tabii bağlamanın taklidi var. Hı -hı. Taklidin taklidi oluyor. Tabii aslında taklit olması güzel bir kelime gibi görünmüyor taklit ama oradaki imkanı burada kullanmak diye düşünüyorum ben. Hı -hı. Ve o da bir, bir takım ifade imkanları kullanıyor. Aslında bakarsan zeybek hem halk müziğinde hem sanat müziğinde olan bir tür o, onda e, işte halk müziğinde olup da sanat müziğinde olmayan bir şey bu, bu tarama meselesi hı hı. ama gene de uçalanlarda lauta da yaptıkları gibi böyle akor vururlar yani zaman hı hı. zaman ritim tutarlar Zeybek de ritmi önde olan bir e, şeydir e, müzik türüdür e, ritmin önde olması demek ille de koşmak hızlı çalmak değil ritmi hisset dersin çünkü oynayacak onda Zeybek Peki hocam genel olarak klasik Türk müziğinde enstrüman icrasında zaten insan sesini e, taklit etme şey var değil mi? Doğru tabii yani e, alet-i kamil dendiği zaman neydir bizde? Çünkü insan sesine en yakın. Sazlar bizde insan sesini taklit etme ona, ona ulaşmaya çalışıyor. Ondaki güzellikleri yakalamaya çalışıyor. Batı müziğinde ise bir bakıyorsun bir birisi söylüyor aviyolansel gibi bir şey yapıyor vallahi hı hı. yani o yani, de insan. insan sesini enstrüman gibi onun kadar e, e, çok teknikli diyelim kullanma şeyi var. ne şeyi ne, hevesi diyelim. Hı hı. isteği var. E, hocam isterseniz bu e, udu aslında gitarı öykünerek veya gitar sevgisini aksettirerek çaldığınız başka bir parça dinleyelim. E, Ulbı mi? Evet. Onun için önce biraz konuşayım ondan sonra. Tamam hocam sonra. tabii ki. Şimdi e, demin söyledim ya flamenco gitar çaldım diye o flamenco gitar arkadaşlarımın belki de en yakını olan çok yıllardır beraber yarım asırdan beraber, fazla beraber olduğumuz Ulvi Afşar. Flamenkocudur. Birçok konser pardon bu, bu gidecek yerdir. E, Birçok konserde beraber çaldık. Beraber yaşadık o, Bir takım acılar yaşadı 99 depreminde karısını kızını kaybetti Sonra işte hayata tutunması Müzik birazcık da gitarla oldu bir gitar, Çok güzel bir gitar metodu yazdı Flamenco gitar metodu yazdı Sonra bir gün haber aldık ki kurbağlı dereye düştü Ve bulunamadı ee, orada biraz Belki de kızgınlık da var Ulvi'ye Niye kendine dikkat etmiyorsun Ama tabii ki üzüntü var ee, Ulvi neredesin Bu onunla başlıyor Bir İkincisi Ulvi Kayseri'lidir Bizim bozlakların Olduğu memleketin civarı Dolayısıyla o, o, o tarafa doğru Bir şey de var içinde Ama Ulvi flamenkocu olduğu için Bir flamenko türü Olan bir forma olan rondenya türünde bu da işte utla çalınıyor gitar değildi de. yani başta ve sonda hep ulviye seslenmiş var dinleyin hocam için ağıt. Ulvi neredesin? Ulvi dinledik. Ee, hocam bir de burada e, bir Şehnaz Mevdevi ayininin yazdığınız bir e, bir kısmı yer alıyor. Bu ee, kısım şey, saz e, eseriyle ilgili olan yani hı hı. baş girişteki baş peşrev son peşrev ondan sonra e, son yürük semayi saz eseri kısmı. Yoksa Mevlevi ayinin kendisi yok. Selamlar burada yok. E, meydan görmek ne demek hocam? Meydan Ondan görmek dengesi. aslında şeyin bestelenmiş bir ayinin dönen dervişlerle en çok bildiğimiz o tarafı. Hı -hı. Ama bu arada birçok ritüel yani şeyin Mevleviler çok düşkün adetlerini devam ettirmeye ve yaptıkları pek çok şeyin sembolleri var. <Gülüyor> Onların değişik e, e, yani şeyin içinde dergahın içinde o e, mukabele diyorlar onun olacağı gün işte birçok bir şeyler yapılıyor Kur'an-ı Kerim okunuyor ondan sonra e, neyzenle başlıyor neyzenin e, taksimiyle sonra peşlevi e gidiyor ile beraber ayin başlıyor. Falan böyle bir şey var devam eden. Bunların hepsini de işte olduğu zaman meydan görmüş oluyor. Ama meydan görmüş olması o, o inançlarla, o duygularla e, olmasıdır. E, tekkeler kapatıldı. Ama bunların içinde mevleviliğin şeyi, e, bu seması, bu ayinlerin e, gösteri mahiyetinde yapılması çok uzun seneler önce başladı. O devam ediyor. Aslında çok da güzel oluyor. Neden güzel oluyor? Biz e, hep onu seyreden kişiler mevlevilik gibi düşünmese de hal ilmi diyorlar ya şeye, tasavvufa. O öyle olmasa da öyle bir duygu gel geliyor insanlara. Ya, bir sevgiyi alıyor insanlar. O güzelliği görüyorlar. Bunlar e, böyle bir şey. Dolayısıyla bugün olan o mukabelenin kendisi değil tabii Şeyin, yani o meydan görmeye de onun için denemeyebilir. ama bugünkü anlamda öyle işte ee, hı hı. işte nokta nokta böyle anladım. Ee, peki yani dini çerçevesi dışında veya mevlevilik çerçevesi dışında mevlevi aynını için yani bu form için neler söyleyebiliriz? Ee, çok iyi sordun. Ee, ben tabi o taraf daha çok o tarafındayım. Hı hı. Doğuştan Mevlevi'nin Düşüncesine Çok yakın olabiliriz Olmayabiliriz o başka Ama yani Oturup da bugün Ben en azından işte ben Mevlevi'yim deme durumu yok Öyle bir şey yok Hal ilmidir derler Yani halin hareketin o Onun takip ettiği gibi yaşayacaksın Öyle olması lazım Tabi dinin bütün olması Meseleleri de var Orada eksikliklerimiz zaten var. Ee, şeyin ama e, böyle bir önceden yapılmış bir ayini dinlediği sırada okuyup da kendi kendine notaya bakarken bile o haşmetin karşısında birdenbire e, şey yapıyorsun böyle e, çarpılıyorsun. E, Aragülerin bir yazısını hatırlıyorum küçük bir şey kalmış aklımda bu Selimiye camisi içinde insan diyor burada Allah'a inanacağı Gelir falan öyle bir şey demiş galiba yazıda. <gülüyor> e, dinlediğin zaman öyle oluyor e, iş. Bu tarafı böyle. Ama öbür taraftan müzik açısından da e, bizim en uzun eserlerimiz neredeyse onlar. E, gene de en uzunlar gene dini olanlar. E, ve onların içinde kompozisyon açısından çok mühim e, güzellikler var. Hem e, şiirin toplanması, şiirin alıp onların değişik, e, her selamın içinde değişik, mesela her şiirin içinde bir murabba dedikleri, A-A-B-A'lardan olabilir, a -B meydana gelebilir. Bunu, bu kompozisyonu besteci yapıyor. İlle de şunu yapacaksın mesela, onun içinde ağırlaşıyor, hızlanıyor. Bütün bu ağırlaşma hızlanmaların her birinin de e, tasavvufta bir sembolleri var. <Gülüyor> ona girmeyelim zaten sen müzik sordun yani aslında çok yüksek bir müzik o Bu, ben böyle bir şeye nasıl cesaret ettim şeyde cevabı da şöyle 70'lerde veya 80'lerin başında şimdi IT olan konservatörün başında başında diyorum param içinde hocalardan birisi de Saadettin Heperdi çok müthiş hocalarla beraber olduk orada Cevdet Çağlası'nın, Aka Gündüz'ü, Niyazi Sayın. Ee, şimdi çok sayılan birisidir. Bir gün geldi, işte bunu bestele dedi. Bir küfteyi getirdi. Kendisi eliyle yazmış. Ben olmaz yapama falan filan dedim. Gerçi incelemişliğimde vardı. Bir Konya'da bir yarışma olacak, onun için istiyor. Öyle böyle böyle bir beste çıktı ve ee, sadece selamları gönderdim. Sözlü olan kısmı şiirin bestelenmiş. Ayinlerden bir kısmında peşlevinde de besteler, bestelerini bir kısmında başka bir peşlev çalındı. Öyle <gülüyor> çalındı. Konya'da ee, 2000 yılında galiba meydan gördü diyelim. Ondan sonra e, tabii meydan görmesi aslında müziğin yaşaması demek. Ee, burada sonra galiba 74 pardon e, 2014 yılında ee, tarihi Türk Müziği topluluğudur Kültür Bakanlığı'na İhsan Özer, o topluluğu çalıştıran bir arkadaşımız da öğrencimizdi. Ee, o dedi biz şey, şey yapacağız, icracımız ama bunun peşlevi de son peşlevi yürükselması falan filan. Ben o arada oturdum yetiştirmeye çalıştım, yetiştirim öyle Hı -hı. çıktı bunlar. Yani eğer varsa e, ayinin kendisini Saadettin hepere e, borçluyum şeyde bu saz eserlerini de İhsan Özer'e borçluyuz. O zaman son iki saz eserini dinledim aynıdan. Şehnaz Busidik son peşref ve Şehnaz son yürük semai dinleyelim Evet, ayinin sonu coşkuludur. 3. selamın sonu. Ondan sonra 2. selam gelir. 2. selamdan sonra artık saz eserleriyle devam eder. Son peşi ve son peşref aslında Hızlandırılmış bir peşlevdi hı hı. çok zaman. Bu son peşlev olarak beslenilmiş bir şey. Sonra da Yürüksemay daha da coşkuyla öyle bitmesi lazım. <gülüyor> Şehnaz busedik son peşref ve Şehnaz son yürük semai dinledik. Bu arada icracılardan hiç bahsetmedik. İstanbul Üniversitesi Omar Türk Müziği İcra Heyeti albüm bir şarkı dışında galiba hepsinde evet, bu doğru, doğru. hepsi bu heyet İcra Heyeti. Onun içinden iki tane sade de vardı. Birkaç kişi çaldılar sadece diğerleri hepsi grup olarak. Bu arada şarkı arasında baktık, ben yanılmışım, bulabiliyorsunuz bu CD'yi, bu müziği internette. Mutlu Torun, Osmanlı'dan günümüze Türk müziğinde yenileşme, yani şey gerisinde istediğiniz gibi dinleyebilirsiniz albümün. E, hocam sizde galiba yakın vakitte bir program daha yapacağız. İnşallah. E, hoşgörüye Masal. Ha. O daha önce seninle yapmıştık bir program. Ee, Zümrüt Anka evet, evet. ile ilgili. Ee, eşim Zeynep Dorun biliyorsun hem ressam hem e, seramik heykel yapıyor. Onun bir e, sergisinin müziği de o. Hı hı. Daha sonra e, 2016'da galiba ya, yaptığı bir sergi için başka bir müzik yapmıştık. Gene Osman söylemişti. O da e, hoşgörü bir masal mı? Onu da inşallah o mümkün olursa yaparsın. Hı -hı. O zaman belki Zeynep'i bir de alırız. Aynen. Tamam. Ee, İyi şeyi me merak ediyorum bir an. İşte o görsel dünyayla. E, Hı -hı. O nasıl? da internette var aslında. Hoşgörü bir masal mı da çıkıyor. Hocam isterseniz son parçayla kapatalım. Ee, Hüseyin Türkü Ali Reis'in takası dinleyelim. Evet bu çocuk şarkısı olarak yapıldı ama evet bir, e, Karadeniz türküsü de denebilir. E, benim hocam olmuştu estetik hocam Ahmet Kutsu Tecer onun şiiri. O zaman böyle kapatıyoruz bugün çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Haftaya tekrar görüşmek üzere iyi akşamlar.